Konuşmanızın bir yerinde, dinin tanınmaz hale gelmesinin sebebi hocalardır, dediniz. Şimdi hocalar mı daha suçlu yoksa dinlerini ve Kur'an-ı Kerim'i, Türkçe açıklayan kitapları okuyarak, bizzat öğrenmeye kalkışmayanlar mı daha suçlu? Onları Onu okumaktan ben edenler de genellikle hocalardır yani, şimdi icat çıkarmayın diyor. Ya yani okutturmuyorlar birçok yerde biliyorsunuz. Kimdi burada şeylerden birisi anlatıyordu. Ha. ha siz anlatıyordunuz değil mi? Bak bizim Enes Hoca da geçen de bana anlattı. Dedi ki şimdi bu şu an burada olsaydı onu anlattırırdım. Dedi ki bu Mısır'daki kargaşadan dolayı Buraya gelmiş onlar onun hemşehrilerinden bir talebe İstanbul'a gelmiş yine bir hemşehri sonra sahip çıkmış demiş ki burada bir cemaatin çok güzel bir yurdu var ben seni oraya ete yerleştirin bunlar çok dindar insanlar sana çok şey yaparlar şimdi oraya gitmiş hafızmış da tabi güzel de Kur'an okuyormuş Kur'an okurken elinden Kur'an almışlar okuyamazsın bunu demiş şu kitabı okuyacaksın. Ondan sonra peki hadi Kur'an aldı. ezber okumaya kalkmış, ezbere de bırakmamışlar. Bu Kur'an Arapçası ve Enes Hoca diyor ki yani ağlayarak geldi ya bu ne biçim bir şey? Siz ben nereye koydunuz? Onlar Allah'ın kitabını yine başka bir kitap okuma memleketi diyorlar. Dolayısıyla asıl konu öteden beri öyledir. Osmanlı medreselerine bakın, Kur'an bilinmez. Kur'an ezberlenir. Türk, bütün Türkler Kur'an-ı Kerim'i ezberlesin. Ama sakın içeriğini bilmesin, problem çıkarır. Şimdi iş çıkar mı? Yani siz ayet okuduğunuz zaman size karşı çıkmıyorlar mı? Karşı çıkanlar çoğunlukla hocalar değil mi? Sistemleri bozuyorsunuz çünkü? Geçen de bir toplantıya gittik. Efendim ya, ya şimdi kelimelerini sen daha güzel hatırlarsın. Ne demişlerdi cümle olarak? Soruyu okuyayım. Belki önümdeki soruyu tam onun için saklıyordum oraya geleceğini bildiğim için. <gülüyor> tamam. Okuyayım mı? Ama o kelimeleri sen daha iyi hafızanda tamam. tutarsın. Ben bir ilave çıkarma yapmış olmayayım. Onu sen söyle. Şimdi şöyle söylenmişti. Özet olarak da aktarayım. <gülüyor> hani birçok meseleden falan bahsedildi toplantıda. Sonra e, bir hoca dedi ki ya bunlar Kur'an-ı Kerim'in meseleleri falan değil. Kur'an uğraşmaz böyle şeylerle. O da dediği evlenme boşanma ha. yani yani şeriatın bütün şeyleri hükümleri evet. Yani Kur'an-ı Kerim'i işte okuyun geçin Kur'an-ı Kerim evrensel ahlak şeylerini söyler. Yalan söyleme kötüdür. Zina yapmak kötüdür. Kur'an böyle şeyleri söyler yoksa evlenmedir boşanmadır falan. Mesela siz diyor küçüklerin evlendirilemeyeceğini söylüyorsunuz falan. <gülüyor> Bunun yanlış olduğunu bize toplum bugün söylüyor diyor. Yoksa Kur'an-ı Kerim'in böyle bir meselesi falan yok. Kur'an-ı Kerim'den ispatlayamazsınız siz. Küçük çocuklar evlendirilemeyeceğini. yani. Böyle bir şey. Kur'an ilgilenmez böyle şeylerle diyor. Bugün toplum böyle diyorsa böyledir. Yani yarın değişir, o zaman ona göre şey yapmak lazım. Şimdi bu beklettiğim soruyu dedim ya, o da bu. Denmiş ki Kur'an-ı Kerim ya bir şey söylemişti. Allah bir konuda hüküm vermez. <gülüyor> Neydi? Allah katında bir hüküm yoktur. Yani Allah hiçbir konu hakkında hüküm vermemiştir. İnsanlar kendileri Allah'ın hükmü budur, budur diye tartışırlar, içtihatla bir şeye karar verirler diyor. Yoksa Allah'ın hiçbir şey hakkında bu şöyledir, bu böyle değildir diye bir hükmü yoktur diyor. Eşim bu insanlar hiç وَمَنْ لَمْ يَحْقُنْ بِمَا اَنْزِلَ اللّٰهِ فَايلَٰيكُمُ الْكَافِرُونَ denmesinden hoşlanırlar mı? Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler kafirlerdir, hükmetmeyenler fasıklardır, hükmetmeyenler zalimlerdir. İşte buyurun. Evet, devam Şimdi soru şu, Kur'an-ı Kerim sadece ölülere hatim okumak, yasin okumak, mukabele yapmak, cami ve Kur'an kurslarında Arapça okunmaktan mı ibarettir? Yoksa fıkıh usullerin olduğu, yaşamamıza ve ahiretimizi yönlendiren, din işlerini, devlet işlerini ee, öğreten, bu hükümleri bildiren bir kitap mıdır? Evet, bütün hükümleri bildirir. Bizim dünyamızla ilgili her şeyi söyler. Kur'an-ı Kerim biliyorsun iki türlü ayetten bahseder. Allah'ın indirdiği ayetler, yarattığı ayetler. Dini de fıtrat diye tanımlar. Yani tabiatta geçerli, kanunlar bütünlüğü diye tanırlar. Dolayısıyla Allah'ın indirdiği ayetlerle yarattığı ayetleri de aynı seviyede alır. Tüm varlıklar Allah'ın ayetleridir. Kur'an-ı Kerim hem bizim sosyal hayatta karşılaşacağımız iman, ahlak, hukuk her şeyin hükümlerini içerdiği gibi bütün bilimsel konuların da hükümlerini içerir. O gerekli ekipleri kurabilirseniz her şeyi oradan çıkarabilirsiniz. Şimdi o zamanlar diyor sen de çok ileri gittin diyorlar. E kolay Hodri meydan. Hodri meydan. Şimdi Adnan Öktem Bey var biliyorsunuz, ismini duymuşsunuzdur defalarca. Astronom arkadaşımız. Bizim İstanbul Üniversitesi e, uzay bilimlerinde hocadır. Ondan beraber e, kutup bölgesine gittik. iki kere beraberdik. Adnan Bey'i vakfa davet ettim. Bir şey söyledim, tabi onun ayrıntıları İnşallah yani fırsat olsa da ben şöyle birkaç tane astronomi konusunda uzman olan kişilere, doktora yaptırsam çok güzel şeyler ortaya çıkacak da çünkü vaktimiz olmuyor, doktor öğrencileri kolay, şunu araştır diyorsun, araştırıp getiriyor, sen fazla vakit ayırmadan birçok şey yoluna giriyor. Şimdi Adnan Bey'e dedim ki Kur'an-ı Kerim gölgeler konusunda bizim çok dikkatimizi çekiyor. Gölge son derece önemli. Siz bu konuda bir bilgiye sahip misiniz? Yok dedi. Yani hiç gölge dikkate alınmaz dedi. Bak dedim, siz bulunduğumuz yerin enlemini nasıl şey yaparsınız hesaplarsınız? İşte dedi takım trigonometrik hesaplarla yani o üçgenin dış açıları ile alakalı birtakım takım hesaplar var. Onlarla diyor dedi şey yapabiliriz mesela İstanbul'un şeyini bulun dedi. Şimdi onu yaptı. Kaç derece enlemdeyiz? Bak şimdi dedim. Kur'an-ı Kerim'in söylediği gölgeye göre de bulunur dedim. Yok dedi, olmaz dedi. Olmaz derken yani biraz şey yaptı. Böyle şey demedi yani böyle yani ben bö bize böyle bilgi yok dedi o manada olmaz dedi. Karşı çıkma manasında değil yani yanlış anlamayalım. Dedim ki o zaman bir hesabı yapar mısın? Tabu o hesabı o şey yapıyor. Hesabı yaptı, hakikaten bulunduğumuz yerin 41 derece enlem olduğu, ennemde olduğunu, Kur'an-ı Kerim'deki o gölge hesabı gösterdi. O da gördü. Şimdi, efendim bu dünya yuvarlak mı değil mi falan değil kardeşim. Allah öyle bir sistem kurmuş ki. Ben size hani sık sık daha önceki seneler söylüyordum. İşte gökyüzündeki takvim ay gökyüzündeki takvimdir. Herkes bakar görür. Ama bugün işte şeyin e, e, aralığın şey ocağın 27. günündeyiz. 27 değil mi yanlış söylemiyorum. Ha 28. günündeyiz. Ocağın 28. günde olduğumuzun bir alameti, bir işareti var mı? diye soruyordum, ben de bilmiyordum çünkü siz de yok diyordunuz. Şimdi bu son zamanlarda ayetler üzerinde yaptığım çalışmadan şu ortaya çıktı, çok net olarak, o Kuran-ı Kerim'deki o gölgelerle ilgili ayetler, Ben eskiden beri dikkatimi çekiyordu, Kuran niye gölgeler üzerinde bu kadar duruyor diye. O gölgelerle ilgili ayetler üzerinde çalışınca, tabi o astronom arkadaşlarla yaptığımız çalışmaların da çok büyük desteği oldu bir kere, onu şey yapmayalım yani. Onların hakkını yemeyelim, çünkü zaten Kuran-ı Kerim de onu emrediyor. Bir insan, dağ başında olan bir adam, kendi tarlasına bir yıllık takvimi çizebilir. Eğer bunu dört yıl takip ederse, dört yıl içerisindeki o dakika farklarını bile kendi tarlasına çizebilir. Yani ne takvimi bu? Güneş takvimi. Çizebilir. O güneşin bulunduğu yeri tespit edebiliyorsa, bugün hangi ayın hangi gününde olduğunu rahatlıkla bilir. de takvim makfim olmasına gerek yok. Ben bunu anlattım, bizim servet dedi ki, servet bayındır biliyorsunuz, amcamın oğludur, babası da çok zeki bir adamdır. Ya dedi, babam dedi yaylada bizim, e, o yayladaki şeyin, e, yayla damı derler bizde, o evin şeyine, duvarına çizmişti dedi, işte güneşin şey şuraya gelirse falan gündür, falan kendi gözümle gördüm dedi. Tabi bu kadar ayrıntılı değil ama kendine lazım olacak kadar çizmiş. Şimdi Kur'an-ı Kerim öyle ayrıntı veriyor ki eğer o ekibi kurabiliyorsanız, Hiçbir yerde bulamazsınız. <gülüyor> Sonuç olarak Kur'an'da hem dini bilgiler bütün ayrıntılarıyla vardır ama o metodunu bileceksiniz. Hem diğer bilgiler bütün ayrıntılarıyla vardır. Metodunu bilip ekiplerini kuracaksınız. Ekiplerini kurmadan kesinlikle olmaz. Ne dini yönden öğrenebilirsiniz ne dünyevi yönden. İkisinde de öğrenemezsiniz, var var getir. Evet.